Allah kendi ismini bize vermiş, mümin ismini ve bizi yüceltmiştir. Cemaat-u aliyat ve cemalullah bize hazırlanmıştır. Hatta Musa peygamberle Cenab-ı Hak konuşurdu. Senin turun senin vücudundur. Nasıl leylde kalk, eğer aşktan bir haberim varsa, hakla görüş, konuş. Efendi hakla nasıl konuşulur? Sana şunu söyleyeyim. Bir adam Kur'an-ı Kerim'i okusa, gelsin dese ki ben Allah ile konuştu yemin etse, yemininde yalancı değildir, hanis değildir. Yine senin hitabınla Cenabı Hakk'a cevap verebilir. Senin vücudun senin tuğrun olmuştur. Musa nebi Cenabı Hakk'a "Ya Rabbi, benimle konuşuyorsun. Bana cemalini gösterdiğince Cenabı Hak lentanek buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَمَّا جَاءَهُ مُوسَى لِم۪ي قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّي اَرِن۪ي اَنْزُرُ اِلَيْفُ ''Bana kendini göster sana bakayım'' dedi Cenab-ı Hakk'a Musa peygamber. Allah buydu ki, ya Musa sen göremez. Ve şöyle söyledi Hazreti Musa'ya. Ya Musa seninle konuşuyorum seninle benim aramda yetmiş bin perde vardır. Hilkat-i sebebi alem olan Muhammed Mustafa'm. onun ümmeti gelecek. Onlara öyle saat vereceğim ki gündüzde ve gecede öyle mübarek geceleri ihsan edeceğim ki onlardan konuştuğum vakitte aramızda perde olmayacak buyurdu. Evet, cemali hakkı görmek aşıkların hakkıdır. Hak Teala kendisini ümmeti Muhammed'e cemalini gösterecektir. Keyketi meçhul, Allah cemali Zaten baş gözü ve kalp gözü açık olan, bu alemde de hakkı görür. Zira bu alemde hakkı görmeyen öteki alemde göremez. Ve ver haziye ama ve huve fil ahadi ama ve adlül sabiran. Burada hakkı görmeyen orada göremez. Burada alma olan orada alma olur. Alma da muradın başkıcı koruma anasına değil, Hakk'ın koruma anasına.